Genç kadın hiç olmazsa saatin zincirini alsın diye inat etti. Loro de bunu cebine indirmiş gidiyordu ki Emma onu yine çağırdı. Bütün bunlar sizin orada kalsın dedi. Mantoya gelince düşünür gibi bir tavır takındı. Onu da getirmeyin ama Terzin'in adresini verin bana sonra benim için hazır tutmasını söyleyin ona. Gelecek ay kaçacaklardı. Emma Ruhan'a alışverişe gidecekti sözde. Rudolf da yerleri ayırtacak, pasaportları çıkartacak, hatta Marsilya'ya kadar Arabiya kendilerinden başkası binmesin diye Paris'e mektup yazacaktı. Marsilya'da bir araba satın alacaklar, oradan da hiç durmaksızın Cenova üzerinden yollarına devam edeceklerdi. Emma eşyalarını daha önce Lören'ün dükkanına yollayacak, bunlar hanın kırlangıçına yüklenecek, böylece hiç kimse kuşkulanmayacaktı. Bütün bunları tasarlarken, çocuğunu hiç düşündüğü yoktu. Rudolf bundan söz etmekten kaçınıyordu. Emma da bunu düşünmüyordu belki. Rudolf bazı işlerini bitirebilmek için, ondan iki hafta süre istedi. Aradan 8 gün geçince, 15 günlük ek, Bir süre daha istedi. Derken hastayım dedi. Sonra geziye çıktı. Ağustos ayı geldi geçti. Bütün bu gecikmelerden sonra... ...bir pazartesiye rastlayan 4 Eylül günü... ...yola çıkmayı kesin olarak kararlaştırdılar. Sonunda pazartesiden iki gün öncesi... ...yani cumartesi günü gelip çattı. Rudolf o akşam her zamankinden daha erken geldi... ''Emma her şey hazır mı?'' diye sordu ona. ''Evet.'' Bunun üzerine bir çiçek tarhının çevresinden dolaşarak gidip setin yanına duvarın üstüne oturdular. ''Emma, üzgünsün.'' dedi. ''Yoo, neden üzüleyim?'' Rudolf böyle diyordu ama genç kadının yüzüne tuhaf bir tarzda sevecenlikle bakıyordu. ''Emma yine sordu.'' Yola çıkacağına, sevdiklerini yaşayışını bırakacağına mı üzülüyorsun? Evet, anlıyorum. Ama bak, benim dünyada hiçbir şeyim yok, her şeyim sensin. Onun için ben de senin her şeyin olacağım. Bir aile, bir yurt olacağım senin için, sana bakacağım, seni seveceğim. Rudolf de onu kucaklayarak, ne şeker şeysin sen diyordu. Emma şehvetli bir gülüşte, Gerçekten mi dedi? Beni seviyor musun? Yemin et bakayım. Seni seviyor muyum? SMK. ha. Sevmek Sana tapıyorum sevgilim. Yüz yuvarlak, kırmızı bir ay, çayırlığın ta bitiminde yerin hizasından doğmaya başlıyordu. Kabakların dalları arasından hızla yükseliyor, dallar da delinmiş siyah bir perde gibi Yer yer gizliyordu ona. Sonra aydınlattığı boş gökyüzü içinde göz kamaştırıcı bir beyazlıkla göründü. Bunun üzerine yavaşlayarak derinin üzerine kocaman bir leke düşürdü. Bu leke de sayısız yıldızlar yarattı. Bu gümüşü ışık tıpkı parıldayan pullarla kaplı başsız bir yılan gibi Bu lekenin üzerinde ta ırmağın dibine kadar kıvrılıp duruyordu sanki. Kocaman bir şamdana da benziyordu bu. Öyle bir şamdan ki yukarıdan aşağıya doğru erimiş elmas damlaları akıyordu. Durgun gece çevrelerine yayılmıştı. Yaprakları gölgeye yığınları dolduruyordu. Emma gözleri yarı kapalı derin derin iç çekiyor... Esen serin rüzgarı ciğerlerine dolduruyordu. Öylesine düşlere dalmışlardı ki birbirleriyle konuşmuyorlardı. Eski günlerin sevgisi gönüllerinde yeniden canlanıyordu. Akan dere kadar gür ama sessiz de bu sevgi. Yaban yaseminlerinin kokusu kadar yumuşacıktı. Anıların üzerine kımıltsız söğütlerin otlara uzanan gölgelerinden daha büyük, daha hüzünlü gölgeler halinde vuruyordu. Kimi kez geceleri dolaşan kirpi ya da gelincik benzeri bir hayvan avını kovalarken yaprakları hışırdatıyor veya zaman zaman olgun bir şeftalinin duvardaki çardaktan kendi kendine yere düştüğü duyuluyordu. Rudolf, ne güzel bir gece değil mi dedi. Emma yanıtladı daha böyle ne gecelerimiz olacak sonra kin kendine konuşur gibi sözlerini sürdürdü evet hoş olacak yola çıkmak ama neden yine de yüreğim üzgün bilinmeyen şeylerin verdiği korku mu bu acaba e, bazı alışkanlıkları bırakmanın etkisi mi yoksa hayır hayır hayır aşırı mutluluktan bu ne kadar zayıfım değil mi bağışla beni ''Rudolf, daha zamanın var.'' dedi. ''İyi düşün bak, belki pişman olursun.'' Genç kadın şiddetle hiçbir zaman diye yanıtladı. Sonra ona sokularak devam etti. ''Ne felaket gelebilir ki başıma. Seninle olduktan sonra aşmayacağım çöl, uçurum ya da sonsuzluk yoktur. Birlikte yaşadıkça her gün daha da birleşen, daha tam bir kucaklaşma gibi olacak bu.'' Zihnimizi kurcalayan hiçbir şeyimiz, kaygımız, tasamız olmayacak. Sonuna dek yalnız ve tamamen birbirimizin olacağız. Sen de bir şey söylesene, cevap ver bana. Rudolf ise düzenli aralarla evet, evet, evet diye karşılık veriyordu. Emma parmaklarını onun saçlarının arasına sokmuş, gözlerinden akan, iri yaşlara aldırmaksızın çocukça bir sesle sürekli yineliyordu. Rudolf, Rudolf. Ah sevgili Rudolf'cum benim. Saat gecenin 12'sini çaldı. Emma, ah saat 12 olmuş dedi. Hadi bakalım, yarın da var. Bir günümüz daha kaldı. Rudolf gitmek üzere ayağa kalktı. Onun yaptığı bu hareket Sanki kaçışının belirtisiymiş gibi Emma birden neşeli bir tavır takınarak sordu. Pasaportları aldın mı? Aldım. Hiçbir şeyi unutmadın ya. Hayır. Emin misin? Elbette eminim. Öyle üzeri Provence otelinde bekleyeceksin beni değil mi? Rudolf başıyla evetledi. Emma onu son kez kucaklayarak yarına öyleyse dedi. Sonra da onun uzaklaşmasını izledi. Rudolf arkasına bakmıyordu. Emma onun peşinden koştu. Suyun kıyısında çanıların arasından eğilerek yarına diye seslendi. Rudolf derenin karşı kıyısına geçmişti bile. Çayırlıkta hızlı hızlı ilerliyordu. Birkaç dakika sonra durdu. Genç kadını beyaz giysisiyle loşluğun içinde bir hayalet gibi yavaş yavaş kaybolur görünce... Yüreği öylesine çarpmaya başladı ki Düşmemek için bir ağaca dayandı O Okkalı bir küfür sallayarak Ne aptal herifim bende dedi Ama ne olursa olsun Güzel bir metresti ha Hemen o anda da Emma'nın güzelliği Bu sevginin bütün zevkleriyle birlikte Gözlerinin önünde yine canlandı Öyle acımayla doldu Sonra da ona isyan etti Eliyle koluyla bir takım hareketler yaparak Yerimden yurdumdan ayrılamam Bir çocuğun yükünü üstüme alamam ya Diye bağırıyordu Daha fazla güçlenmek için söylüyordu bu sözleri Kendi kendine Üstelik de bir sürü dırıltı masraf Hayır hayır hayır bin kez hayır. Çok budalaca bir şey olur bu Rudolf evine gelir gelmez hemen masasının başına duvarda av anısı olarak asılı geyik kafasının altına oturdu. Ama kalemi eline alınca yazacak hiçbir şeyi bulamadı. Bunun üzerine dirseklerini masaya dayayıp düşünmeye başladı. Aldığı karar ikisinin arasına birdenbire kocaman bir uzaklık koymuşçasına Emma uzak bir geçmişin içinde yitmiş gibi geliyordu ona. Genç kadınla ilgili bir şeyler elde edebilmek için karyolasının baş ucundaki dolaptan gidip eski bir bisküvi kutusunu aldı. Kadınların mektuplarını eskiden beri bunun içinde saklardı. Kutunun kapağını açınca içinden nemli bir tozla solgun güllerin kokusu çıktı. Önce üzerinde soluk damlalar bulunan bir mendil gördü. Emma'nın mendiliydi bu. Bir gün gezinirlerken burnu kanamıştı da buna silmişti. Ama Rudolf bunu anımsamıyordu. Bunun yanında da Emma'nın kendisine verdiği fotoğraf vardı. Sürekli kutunun o köşesinden bu köşesine çarpıp duruyordu. Genç kadının makyajını çok iddialı, Yan ve baygın bakışını da çok zavallı buldu. Sonra sürekli bu fotoğrafa bakıp modelinin hatırasını ana ana Emma'nın yüz çizgileri zihninde karışmaya başladı. Canlı kadınla fotoğraftaki kadın sürtünerek birbirlerini silmişlerdi sanki. En sonunda onun birkaç mektubunu da okudu. Yolculuklarıyla ilgili açıklamalarla doluydu. İş mektupları gibi kısa, teknik ve ısrarcıydılar. Eski günlerin mektuplarına, daha uzun olanlarına bakmak istedi. Kutunun dibinde kalanları bulmak için de bütün diğer mektupları karıştırdı. Sonra makineleşmiş bir hareketle bu kağıt ve eşya yığınını araştırmaya başladı. Bu arada karma karışık bir halde çiçek demetleri, bir jartiyer kara bir maske, firketeler, saç tutamları buldu. Saçların arasında kumralı sarışını vardı. Kimileri kutunun demirlerine takılmışlardı da, kutu açıldıkça kopuyorlardı. Rudolf, anılarının içinde başıboş gezinerek mektupların imlaları kadar değişik olan yazıların tarzlarını da inceliyordu. İçlerinde sevecen Neşeli, alaycı, hüzünlü olanları vardı, para isteyenleri de vardı, sevgi isteyenleri de. Bir tek sözcük nedeniyle bazı yüzleri, bazı hareketleri bir sesin çınlayışını anımsıyordu, bazen de hiçbir şey anımsıyamıyordu.